1437 numaralı konu Hazreti Ömer'in yıldız, astronomi ve tarih ilimlerinin öğrenilmesini emretmesi. Evet, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "Şu yıldızlarla ilgili şeylerden kara'nın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulabileceğiniz kadarını öğreniniz." Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "Yıldızlarla ilgili bilgilerden yollarınızı bulabileceğiniz kadarını ve tarihten de sizi birbirinize bağlayıp tanıtacak kadarını öğreniniz."